Zeyl Bismillahirrahmanirrahim Bu küçücük Zeyl'in büyük bir ehemmiyeti var, herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim, acz ve fakr, ve şefkat ve tefekkür tarıkıdır. Evet, aciz dahi aşk gibi belki daha eslem bir tarıktır ki ubudiyet tarığıyla mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi Rahman ismine îsal eder. Hem şefkat dahi aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tarıktır ki Rahim ismine îsal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi belki daha zengin ve daha parlak bir tariktir ki, Hakîm ismine îsâl eder. Şu tarik, hafî tarikler misillü, letaif aşere gibi on hatve değil ve tarik-i cehriye gibi nüfusu seb'a, yedi mertebeye atılan adımlar değil, belki dört hatveden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın, acz ve fakr ve kusurunu, Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şu kısa tarikin evradı, ittiba sünnettir, ferayzi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil ile erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Birinci hatveye, فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ediyor. İkinci hatveye, Vale tekûnu kelle dine nesullaha f ensahum enfusehum ayeti işaret ediyor. Üçüncü hatveye: Ma ıscabek min hasenetim f min Allah, vma ıscabek min seyiyetin f ayeti işaret ediyor. Dördüncü hatveye: Kullu şeyin halikun illa vjeh ayeti işaret ediyor. Şu 4 hatvenin kısa bir izahı şudur ki, birinci hatvede فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ettiği gibi, tezkiye-i nefs etmemek. Zira, insan cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini medheder. Mâbuda layık bir tenzih ile nefsini me'ayipten tenzih ve tebriye eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabudu hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek menitteh ve hevahu sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri, onu tezkiye etmemek, tebriye etmemektir. İkinci hatvede, وَلَا Tekunu كَلَّذ۪ينَ نَسُوا fa فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Dersini verdiği gibi, kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevt'i düşünse, başkasına verir. Fena ve zevali görse, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahzı ücret ve istifadeyi huzuzat makamında nefsini düşünmek şiddetle iltizam etmek nefsi emmarenin muktezasıdır. Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi şu halin aksidir. Yani nisyanı nefs içinde nisyan etmemek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek. Üçüncü hatvede me esabekemin hasenetin feminallah. وَمَا أَصَابَكَ seyi etin femin نَفْسِكِ dersini verdiği gibi, nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip, fahr ve ucbe girer. Bu hatvede, nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp, bütün mehasin ve kemalatını, Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Şu mertebede tezkiyesi, Kad eflah men zakkaha sırri şudur ki kemalini kemalsizlikte kudretini acizde gınasını fakırda bilmektir. Dördüncü hatvede kullü şey inhelikun illa veceh dersini verdiği gibi nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adaletkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şudur ki, her şey nefsinde mânâ ismiyle fânîdir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve sânî-i zülcelâlin esmasına aynı darlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vaciddir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki, vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse vücut verse kainat kadar bir zulümatı adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip mucide hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi zyayı vücudu, nihayetsiz zulümatı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefs-i hiç olduğunu, ve mucize hakikinin bir ayneyi tecelliysi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat vacibül vücudu bulan bir kalp her şeyi bulur. Hatime, şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarikindaki dört hatvenin izahatı hakikatin ilmine, şeriatın hakikatına. Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz şöyle ki. Evet şu tarik daha kısadır. Çünkü 4 hatvedir. Acz elini nefsten çekse doğrudan doğruya kadiri i Zülcelale verir. Halbuki en keskin tarik olan aşk nefsinden elini çeker fakat maşuku mecaziye yapışır. Onun zevalini bulduktan sonra Mahbub hakikiye gider. Hem şu tarik daha eslemdir. Çünkü nefsin şatahat ve bala pervezane davaları bulunmaz. Çünkü acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Hem bu tarik daha umumî ve caddî kübradır. Çünkü kainatı ehli vahdetül vücud gibi huzuru daimî kazanmak için idama mahkûm zannedip La mevcude اِلّٰهُ hükmetmeye veyahut ehli i vahdet gibi huzuru daimî için kainatın nisyanı mutlak hapsinde hapse mahkum tahayyül edip لَا مَشْهُودَ اِلّٰهُ demeye mecbur olmuyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden o da sarf nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek Fatır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip Esma-i Hüsna'sının mazhariyet ve aynadarlık vazifesinde istimal ederek manay harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzuru daimiye girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Elhasıl, mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek, ederek manay ismiyle bakmamaktır. 30. mektup Matbu Arabi İşaratul İcaz tefsiridir. 31. mektup 31 Lem'adır. 32. mektup kendi kendine manzum tarzını alan matbu lemaat risalesidir. Aynı zamanda 32. lema olup sözler mecmuasının ahirinde neşredilmiştir. 33. mektup marifeti ilahiyeye pencereler açan 33 pencereli risale olup bir cihette 33. söz olduğundan sözler mecmuasında neşredilmiş, buraya dârcedilmemiştir. İşarat-ı hakkında bir takriz. i̇mam Ali radıyallahu anhın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybîsinden bir parça olan bu kısım, Sikke-i Tasdik-i Gaybî mecmuasında derecedilen İşarat-ı Kur'aniye ve Üç Kerameti aleviye ve Kerameti Gavsiye risaleleriyle birlikte, ehli i vukufların takdirkar raporlarına müsteniden, mahkemelerce sahiplerine geri iade edilmiştir. i̇mam Ali'nin radıyallahu anh, Celalütiyede Risale-i Nur hakkındaki üç kerametinden bir kerametinin 8 remzinden 7. ve 8. remzin bir parçasıdır. Sikkiy Tasdik-i Gaybi mecmuasının 125. sayfasından 130. sayfasına kadar olan kısımdan mündereçtir. 7. remiz Hazreti İmam Ali radıyallahu an nasıl ki ve bil ayetel kübra emenni minel fecet ve bi hakk fekcim ma mahmetim ya ilahana ve bi esmaika'l husna ecirni min el şetat hurufun li behramin alat ve teşamha ve ismu asa diye 1. 7. şu'a'a işaret etmiş. Öyle de aynı fıkrayla Ali bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. arabi ilem aya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla ismi Azam ve Sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhurenin hakikatlarını gayet ali bir tarzda beyan ve ispat eden ve 29. lem ayı takip eğleyen 30. lem anamında 6. nükteyi Esma risalesine bir Esmaü'l-Husna ecirni mineş cümlesiyle işaret ettiğinden sonra akabinde Risale-i Esma'yı takip eden 31. lem'anın birinci şu'a'ı olarak, 33 ayet-i Kur'aniyenin Risale-i Nura işaratını kaydedip, hesabı ı cifrî münasebetiyle baştan başa ilmi huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye, hurufun libehramin alet ve teşamehat kelimesiyle işaret edip, der akab, ve ismi Asâ Musa bihiz zulmetun celet kelamı ile dahi risale i Hurufiyeyi takip eden ve el-Ayetül Kübra'dan ve başka Resâil-i Nur'dan terkük eden ve Asay i Musa namını alan ve Asay i Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden risale i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine Asâ-i Musa namını vererek işaret ile beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet, "ve bil ayetel kübra" kelimesiyle 7. şüa'a işareti kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi aynı kelime diğer bir mana ile El Hakrisali'n-nur'un ayeti kübrası hükmünde ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve arabî bulunan 29. lem'aya bu kelam müstetbiatut terakip kaidesiyle ona bakıyor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 kelam zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki Hazreti İmam Ali <gülüyor> radıyallahu anh dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. lem'a namında ve altı nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak bir ekel husna deyip sair işaretatın karinesiyle hem 29. lem'a'ya takip karinesiyle hem ikisinin isimde ve esma lafzına tevafuk karinesiyle hem teşettütü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manayı mecazi cihetinde Hazreti İmam Ali radıyallahu an lisanıyla kendine dua olan ve bir esmaikel husna ejirni şetet, yani ismi azam olan o esma risalesinin bereketiyle beni teşettütten perişaniyetten hıfz eyle ya rabbi meali tam tamına o risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam mecazi delalet ve İmam Ali radıyallahu an ise gaybi işaret eder diyebiliriz. Hem madem celalutiye'nin -Cel aslı vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umur istikbaliyeden haber veriyor ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabıyla ile Risale-i Nur bu karanlık asırda hemiyetli bir hadisedir ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celdülutiye'nin -Cel içine girmiş en mühim yerinde yerleşmiş ve madem Risale-i Nur ve izzaları bu mevkiye layıktır ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın nazarı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri var ve madem Hazreti İmam Ali radıyallahu an Sirajun Nur'dan zahir bir surette haber verdiğinden sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden sonra mektuplardan sonra lemalardan risalelerdeki aynı tertip aynı makam aynı numara tahtında kuvvetli karinelerin sevkiyle kelam delalet ve Hazreti İmam Ali <gülüyor> radıyallahu anh'ın işaret ettiğini ispat eylemiş ve madem başta bedaetu bi bismillahi ruhi bihihtedet İlâ keşf-i esrârim bi tavet Risalelerin başı ve birinci söz olan Bismillah Risalesine baktığı gibi, kasemi camii Muazzama'nın ahirinde Risalelerin kısmı ahirleri olan son lem'alara ve şu'alara, hususan bir ayeti i kübra-i tevhid olan 29. lem'a-yı harikay arabiyye ve Risale-i Esma-i Sitte ve Risale-i hurufu ı Huruf-u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik en ahir şu'a ve Asay-i Musa gibi, dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada ayetül kübra namını alan Risale-i Harikaya bakıyor gibi bir tarz ifade görünüyor. Ve madem bir tek mes'elede bulunan emareler ve karineler, mes'elenin vahdet-i haysiyetiyle birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşuh dahi menbana ilhak edilir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 ve hurufun libahramin alet ve kelamiyle dahi otuzuncu lem ayı takip eden işaret hurufu huruf-u kuraniye risalesini takdir edip işaretle tasdik ediyor ve ismu asa musa bihi zulmetun celat kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde asay Musa gibi harikalı en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesini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 Buradaki manai işari ve medlülü mecazilere karinelerin en güzeli ve latifi aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela 29 ve 30 ve 31 ve 32 mertebi itadatta 29 ve 30 ve 31 ve 32 sözlere gayet münasip isimlerle başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrıyla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 Ekser yerlerinde tereşruhatı göründüğünden, Kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, Eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde, Bana verilen zaman lakabı, Benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismi idi. Zahir bir tercümanına, Ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, Hakiki sahibine iade edilmiş. Demek, Süryanice Bedi manasında, ve kasidede tekerrürüne binaen, kasideye verilen Celcelütiye ismi, işarî bir tarzda, bid'at zamanında çıkan, Bediü'l-Beyân ve bedi Zaman olan Risale-i Nur'un hem ibare, hem mana, hem isim ile bedîliğine, münasebettarlığı ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için, hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. Rabbena la tu'akhizna in nesina au ahta'na. 8. remiz. Sual. Bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın kudsesi ruhu tevecüh ve tebşirine veci ihtisası nedir?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 o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba ve karye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer noktayı istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde kuvve-i maneviyeyi itikatları cesur birer zabit gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine verip Mü'minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Eğer bir muannit tarafından denilse, Hazreti İmam Ali radıyallahu an bu umum mecazi manaları irade etmemiş. Biz de deriz ki, faraza Hazreti İmam Ali radıyallahu an irade etmezse, fakat kelamı delalet eder ve karinelerin kuvvetiyle işari ve zımnî delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi mana ve işari mefhumlar haktır, doğrudur ve vaka mutabıktır ve bu iltifata layıktır ve kalineleri kuvvetlidir. Elbette Hazreti İmamı i̇mam Ali radıyallahu anh'ın böyle bütün işari manaları irade edecek külli bir teveccühü faraza bulunmazsa, celceluti'ye vahiy olmak cihetiyle hakiki sahibi, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın üstadı olan Peygamberi Zühen Ali aleyhissalatu vesselam'ın külli teveccühü ve üstadının üstadı Zülcelal'in ihatalı ilmi onlara bakar irade dairesine alır. Bu hususta kat'i ve yakın derecesindeki kanaatımın bir sebebi şudur ki, Müşkilat-ı Azime içinde El-Ayeti'l-Kübra'nın tefsiri ekberi olan 7. al yazmakta çok zahmet çektiğimden bir kutsî teselli ve teşvike cidden çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübelerle bu gibi haletlerimde inayeti ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risale'yi bitirdiğim aynı vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu kerâmeti aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayeti ilahiye gibi Rabb-ı Rahim'in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz. Hakikatsiz olmaz. Said Nursi